Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ın يُرِيدُونَ أَنْ يُطَفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَ اللّٰهُ اِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَا Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Kur'an'ın 25. ayetinde şöyle yazıyor: "Kur'an'ın 25. ayetinde şöyle yazıyor: "Kur'an'ın 25. ayetinde şöyle yazıyor: "Kur'an'ın 25. ayetinde أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.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 Acı bir azabı müjdele. Yüma yuhma alayha fi nari jannah mafatuk wa bhiha jiba hum w junub hum w buzur hum. Hada ma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 معدة الشهور عند الله اثنى شَهْرًا شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة فرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم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 إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كثروا يحلونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله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 Dünya hayatına mı razı oldunuz Halbuki dünya hayatının geçici menfaati ahirete göre çok azdır İnne tenfur yuadibukum azaban aliman ve yestebdil kavmen ve yirakum ve la taduruhu şeya Vallahu ala kulli şeyin kadir Eğer Allah yolunda savaşa çıkmazsanız Allah sizi acı bir azapla cezalandırır. Yerinize sizden başka bir kavim getirir ve siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter. İllâ tunsuruhu faqad nasarahu iz ahraja hullezine kafarû thaniyayn iz huma fil gâr. <gülüyor>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 Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana belli olup, yalancıları bilmeden önce onlara niçin izin verdin? لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرة أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين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 وَلَاَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ you. Eğer onlar sizin aranızda savaşa çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı. Sizi fitneye düşürmek için aranıza sokulurlardı. Sizin içinizde de onları dinleyenler vardır. Allah zalimleri çok iyi bilir. Laqadi bi fitne min al wa wa hum karihun. Andolsun ki onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişlerdi. Sana karşı nice işleri ters çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemedikleri halde hak ortaya çıktı. Allah'ın emri üstün geldi. Ve minhum men yaqulu dhalli ve la teftini Ela fi'l fitneti saqatu ve inna jahanna lamuhita bil kafirin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 Ülây yusîbena illâ ve alallâhi felyetevekkelul mü'minûn Sende ki bize ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler isabet eder. O bizim mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الفسنين ونحن نتربص بكم أين يصيبكم الله ونحن نتربص بِكُمْ أين يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدين فتربصوا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 Doğrusu biz de sizinle beraber beklemekteyiz. قُلْ De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz, sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir kavimsiniz. Wa <gülüyor> ma managhum antu qabla minhum nafquatuhum illa annhum kafu bi Allahi wa bi Rasulhi, wa na yatun alsalat illa wa hum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 Öfkelerini verirler. Vele <gülüyor> annham rabu maatahum Allah ve Rasuluhu ve قالوا حسبن الله و قالوا حسبن الله سيؤتين الله من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 نَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَالْوَاكِفِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنِي السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ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 İçerisinde ebedi olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Bu ise en büyük rezilliktir. يَحْذَرُوا الْمُنَافِقُونَ اَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اِسْتَهْزِئُوا اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجُمْ مَا تَحْذَرُونَ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 Kul Ebillahi ve Eğer onlara sorarsan, biz sadece laf almış eğleniyorduk derler. Sen de ki Allah'la onun ayetleri ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz? La ta'tazirû kad kefertum ba'de imanikum <Gülüşmeler> Boşuna özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra tekrar inkar ettiniz. İçinizden bir grubu bağışlasak bile bir grubada da suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz El munafiqun vel bil munkari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 Wa'ada Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir o ateş onlara yeter Allah onları lanetlemiştir onlar için devamlı bir azap vardır kelzîne min kableküm kânû eşeddenküm kuvveten ve ekter <gülüyor> emvâlen ve evlâden festemtı'û bihalakihim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 ألم يأته النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات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 Allah onlara zulmedecek değildi fakat onlar kendilerine zulmettiler. Vel mu'minun vel mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf ve yanhavuna anil münker <gülüyor> ve yukimuna's salate ve ve ve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 Ya ey nebi cahili'l kufara ve'l munafikin ve ghalib aleyhim ve wa ma'awahum cehennem ve bi'sel nasir Ey peygamber kafirlere ve münafıklara karşı cihat et onlara sert davran Onların barınacakları yer cehennemdir Orası ne kötü bir dönüş şeridir. Yıhlfun bİllahına, qalı ve lıqad qalı kelıme al küfr ve kafırı, bırda İslamı hem ve mubma lım yınalı. Vıma nıqamı illa an aynahımlı ve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 Ant olsun ki sadaka vereceğiz ve salih kimselerden olacağız diye Allah'a söz verenler vardı. Fılamma ata hummın ve Allah onlara kendi lütfundan verince de onda cimrilik yaptılar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 Onların kalplerine bir nifak soktu. Elem ve ve guyub. Onlar bilmezler mi ki Allah onların sırlarını da fısıltılarını da bilir. Çünkü gaypleri en iyi şekilde bilen Allah'tır. اَلَّذ۪ينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Sadakalar hususunda gönülden davranan müminleri çekiştiren,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 Onların Allah'ı ve peygamberini inkar etmelerinden ötürüdür. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Ferihal <feyle> muhallafun bi maq'adihim khilaf rasulillahi ve kurehu en yucahidu bi amwalihim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 <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Kazandıklarının cezası olarak bundan böyle az gülsünler, çok ağlasınlar.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 فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعْيَا أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعْيَا عَدُوًا اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ Eğer Allah seni onlardan bir grubun yanına döndürür de, savaşa çıkmak için senden izin isterlerse,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 وَلَا Onların malları ve çocukları seni imlendirmesin. Çünkü Allah bunlar yüzünden dünyada onlara azap etmeyi, ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ اَنْ آمِنُوا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَأْذَنَكَ أُلُوَ الطَّوْلِ minhum اِسْتَأْذَنَكَ أُلُو minhum مِنْهُمْ وَقَالُوا دَرْمَانَكُمْ Allah'a iman edin ve Peygamberiyle birlikte cihad edin diye bir sure indirildiği zaman, onlardan servet sahibi olanlar senden izin isterler ve bizi bırak, oturanlarla beraber kalalım derler. Rabu biain ykonu ma alkhawalfi ala la Onlar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 اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِينٍ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ Allah, onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. وَجَالِينَ Bedevilerden kendilerine izin verilmesi için özü beyan eden kimseler geldiler.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 ve çok merhamet edicidir. Ve عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ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 Üzüntüden göz dökerek geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. ve Allahu ala kulubhim fhamla yaglamun. Sorumluluk ancak